Sürekli her an ölüm korkusu yaşayan birisi ne yapmalı? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Teşekkür Tabii Tabi şimdi ölümü hatırlamak iyidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Fakthiru zikra hazmi l-lazat ve mufarrik al buyurmuş. Yani lezzetleri acılaştıran ölümü çokça hatırlayın buyurmuş. Neden? Çünkü yine başka bir hadis şerefte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Fainnahu mazukira fi qalilin illa keththeru ve mazukira fi kisirin illa qalliluhu" buyurmuş. Yani İnsan ölümü hatırladığında eğer günah işliyorsa mutlaka onun günahını tamamen terk etmesine veya azaltmasına sebep olur ölümü hatırlamak. Çünkü insan günah işlerken başkasının hakkını hukukunu alıyorsa mesela veya namazlarında bir eksikliği söz konusuysa ben öleceğim, ölümde var, de var değil, de, diyerek ne yapar? Ölüm onun için bir fren vazifesi görür ve o günahlarını terk etmesine sebep olur. Ve yine eğer yapması gereken hayırlı amelleri az yapıyorsa ölümü hatırladığında insan o amellerini çoğaltır. Nitekim Hazreti Peygamber'den Hazreti Ber'a'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Efendimiz Sallu salatel muveddi'i Dermiş. Namazdan önce kimi zaman. Yani e, Veda edenin Kıldığı Namaz gibi bir namaz kılın. Yani namazınızı son namaz bilerek namaz kılın dermiş. Çünkü insan hakikaten Namazını böyle kılarsa Cenab-ı Hakk'a kalbi daha çok bağlantı olur. Daha bağlı olur. Ancak bunun da ölçüsünü iyi koymak lazım. Bunun vesvese haline getirmemek lazım. Yani, yani İslam adalet dinidir. Adalet demek ölçü dinidir. İktisat dinidir. Her şeyin iktisatlı olmasını ister. Yani Cenab-ı Hak bizi dünyaya, dünyayı imar edelim diye göndermiştir. Mamur kılalım diye göndermiştir. Dolayısıyla yine bir hadis değildir ama hadis diye söz edilir. الدنيا e mezra'atul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Cenab-ı Hak kavruna sesleniyor. Diyor ki وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ dunya Ahiret için çalış ama dünyadan da nasibini unutma. Dolayısıyla biz e, dünya için yapacağımız şeylere de bir ibadet biliriz. Niyetlerimiz Cenab-ı Hakk'a dönük olduğu sürece bunu da bir ibadet telakki ederiz. Ölümü hatırlarız ancak ölümü hatırlamamız bizi dünyalık olarak yapmamız gereken şeylerden alıkoymaz. Yani eğer bunu abartırsak, bu hususta iktisadı kaçırırsak o zaman yemek diyemez insan. Yani Öyle değil mi? Yani psikolojimizi bozacak kadar da Olmamalı yani. Yapamayız. Olmamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok gerçekten bütün sözleri mübarek. Bir mübarek sözünde buyuruyor ki لَوْلَ الْاَمَنْ مَا غَرَسَ غَارِسٌ وَلَا اَرْضَعَتْ اُمْمٌ وَلَدَهَا Eğer emel olmasaydı, ideal olmasaydı, insanın geleceğe yönelik planları olmasaydı hiçbir bahçıvan bir ağa çekmezdi. Çünkü yarın öleceğini biliyorsa... A eker mi? İstifade etmeyecek ondan. Veya kıyametin kopacağını biliyorsa eker mi? Veya hiçbir anne çocuğunu emzirmezdi. Eğer öleceğini bilse bu çocuk büyümeyecek, yetişmeyecek böyle bir düşünce olsa çocuğuna hizmet bile etmez. Yani. Dolayısıyla özet olarak iktisadı kaçırmamalı insan, ölçüyü kaçırmamalı. Ölümü elbette hatırlayalım, her zaman hatırlayalım. Ancak sizin de buyurduğunuz gibi psikolojimizi bozacak şekilde olmasın bu. Evet.